El al al Allah demek, sen otur Allah sana sofra grupta yemek çıkaracak demek değildir. El rizf al -Allah demek, sizin rızık imkanlarınızı Allah yaratmıştır demektir. Meydana getirmiştir. Bir ayette diyor ki, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَعْمَنُوا وَاتَّقَوْا وَا فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّرَةٍ Eğer o asaba halkı, iman edip de takva üzere olsalardı, biz onlara göklerin bereket taklılarını açardık diyor. Üzerlerini açardık. Aynı ayet İncil'de var. Hz. İsa diyor ki, ellerini hareket ettir, ellerini tımıldak, gökten bereket yağdığını göreceğiz diyor. Aynı manada aşağı yıkar. Belki tercüme edilirken dil farklı, kelime farklı. Mutlaka bir şeyler yapacağız. Gökyüzünden rahmet yağdıran Allah, kemali merhametiyle ekmek de verebilir. İşte bu yanlış. Birincisi doğru. Şimdi benim. Gökyüzünden rahmet yağdıran Allah, sen o buğdaydan bunu yutup ekmek yapacaksın diye karnalara bereket getirir. Ama Allah ekmeği yapmaz. Allah inekten sütü sağarsın. Süt olarak içebilirsin. Ama peynir yapacaksan Allah sana gelip peynir yapmaz, onu kendin yapacaksın. Ya yoğurt yapacaksın, o senin işin. Allah buğdayı yarattır, rahmeti tarlaya yağdırır, ama sen buğdayı ekeceksin, biçeceksin, değirmene götürüp üne edeceksin yoğurup hamur yapacaksın, ondan sonra ekmek, öteki, oradan sonraki işler sana aittir.